814 numaralı konu, Abdullah bin Amr ve Ebu Hüreyre'nin ağlamaları, evet, Yala bin Atan'ın annesi şöyle anlatıyor, Abdullah bin Amr kapısını arkadan kilitleyerek ağlardı, öyle ki gözleri çapak içinde kaldı, bunun üzerine ben de onun gözlerine sürme çekmeye başladım.